Müzekkin Nüfus Nefislerin Terbiyesi Kutbu'l Arif'in Eşrefoğlu Rumi Hazretleri Tevekküle İnanmayan Tüccar Hazreti Süleyman Aleyhisselam bir gün bezirganın birine rızık için kaygılanma Hak Ala'nın emirleriyle meşgul ol ''Rızık onun elindedir.'' diye nasihat eder. Bezirgan itiraz eder. ''Ey Allah'ın nebisi, rızık için talep gerekir.'' Hak ala öylece durmakla kimseye rızık vermez. Hazreti Süleyman aleyhisselam bu itiraza karşılık şöyle der. ''Hak ala kullarının rızkını üzerine aldığına göre verir.'' Kul talep etse de verir, etmese de, vaat edilen rızkın gelip kişiyi bulması hakikattir. İnsanların bir aşağı bir yukarı koşması sabırsızlıklarındandır. Sessizce otursalar da rızıkları onlara bulur. Çalışmakla rızık kazanılsaydı nice kişi rızkı isterken ellerindekini yitirip iflas etmezdi. ''Şu baykuşu görmüyor musun? Nasıl kanaat sahibidir? Sabırlı ve tevekkül içindedir. Her gece sabaha kadar zikreder. Sabah olunca da bir kovuğa girip oturur. Hiç rızık istememesine rağmen Allah Celle Celaluhu rızkını verir. Bunun üzerine tacir kalkıp gider. Dört bir tarafa haber salar. ''Bana bir baykuş getirin, onu satın alacağım.'' der. Kendisine getirilen baykuşu satın alır, eve getirip kafese kapatır. Kapağını kapattığı kafesi de sandığa kilitler. Arkasından sandığın anahtarını cebine koyup, ''Bakalım şimdi baykuşun rızkı nereden gelip onu buluyormuş?'' der ve işine döner. Tevekküle inanmayan tüccar, bir yıl dolaşır, sonra eve döner. Atından iner inmez, baykuşun kilitlendiği sandığa gider. Önce kilitli odayı, arkasından sandığı açar. Sandıktaki kafesi çıkardığında, baykuşun tüylerinin arasında uyuduğunu görür. Tüylerinin renginden, baykuşun değişik kuşlar yediğini anlar. Bezirgan, gördüğü karşısında hayret eder. Aklı başından gider, oracıkta düşüp bayılır. Biraz sonra kendine gelince kafesi alıp Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın yanına gider. Olup biteni anlatır. Ey Allah'ın nebisi! Haşa! Hak Teala'nın peygamberi boş yere konuşmazmış. Tevekkül konusundaki sohbetimizden sonra gidip şu baykuşu aldım. Onu kafese koydum. de bir sandığa kilitledim. Bununla yetinmedim. Onları bir odaya kapattım. Sonra sefere çıkıp ticaretimle meşgul oldum. Bir yıl sonra döndüğümde baykuşu merak ettim. Hemen koşup baykuşun olduğu odaya girdim. Sandığı açtım. Arkasından kafesi. Baykuşun tüylerinin içinde uyuduğunu... Birçok kuşla beslendiğini gördüm, şaşırdım, hayretimden, aklım başımdan gitti. Kendime geldiğimde, Sübhanallah diyerek huzuruna geldim. Baykuşa yem olan kuşların kilitli odaya ve sandığa nasıl girdiğini merak ediyorum. Hz. Süleyman aleyhisselam, Hak Teâlâ her şeye kadirdir, gücü yeter. ''O sözünde durandır. Kulları nerede ve nasıl olursa olsun rızıklarını gönderir.'' der. Beziryan, kutuyu Süleyman Peygamber aleyhisselamın önünde açar. Allah'ın nebisi, kuşun tüyleri içinde uyuduğunu görür. ''Ey baykuş, nasılsın? Halin nedir?'' diye sorar. Baykuş şöyle cevap verir. ''Ey Allah'ın nebisi.'' ''Allah'a şükür, halim hoştur.'' Hak Teâlâ her gün kilitlendiğim yere üç kuş gönderdi. Birini yedim, ikisini özgür bıraktım. Hiç öyle mahpusluk sıkıntısı çekmedim. Eskiden olduğu gibi bu kilitli kafesin içinde Hak Teâlâ kereminden mahrum bırakmadı. Rızkım kesilmedi. Şimdi karnım tok. Bu emin yerde... Yalnız ve Allah'a hamd ederek yatarım. Bezirgan baykuşun bu sözlerine duyunca şöyle der. Ey Allah'ın nebisi biz bu kadar dağ tepe aşıyor. bunca sıkıntıya katlanıyoruz. Hepsi rızık için. Bundan böyle ben de Allah'a tevekkül edip ibadet ve taatle meşgul olacağım. Bezirgan bunu der. Arkasından malını fakirlere dağıtıp Allah rızası için ibadete koyulur. Allah Celle Celaluhu ona da gaybaz iğnelerinden gün gün rızık gönderir. Evliyadan Allah ona rahmet eylesin. Hatemi Esam isimli bir zat kenara çekilip tevekkül içinde otururmuş. Bir gün münafıklar ona, ''Ya Hatem!'' ''Sen yemeğini nereden buluyorsun? Zira hiç çalıştığını görmedik.'' diye sorarlar. Allah ona rahmet eylesin. Hatem, ''Ben Rahman'dan beslenir, yerim.'' diye cevap verir. Münafıklar, müstehzi bir edayla, ''Demek rızkın gökten iniyor.'' deyince, Hatem, ''Doğru diyorsunuz.'' der. ''Rızkım gökten iniyor.'' Sonra Zariyat Suresi 22. ayeti kerimeyi okur. Rızkınızda size vaat olunan şeyler de göklerdedir. Münafıklar rızkın bacadan iner. Sen de öylece sessiz oturursun diyerek alaylarını sürdürür. Hatem ona da cevap verir. Evet, 9 ay annemin karnındayken ''Allah Celle Celaluhu, rızkımı bacadan indirdi.'' der. ''O zaman.'' der münafıklar, ''Şimdi gidip arka üstü yat. Rızkın gelsin de onu ye.'' Hatemin yine cevabı vardır. ''Doğru söylüyorsunuz.'' der. ''İki yıl, beşikte sırt üstü sallanıp yattım. Allah Celle Celaluhu, rızkımı eksik etmedi. Evet.'' ''Allah'a tevekkül ederim, o da hazinesinden besler.''